Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve salamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve safihi ecma'in. Asulü akideti selef-i salih, selef-i salih'in akideteki usulü. Ehl-i sünnet vel cemaat, ehl-i sünnet vel cemaat. İnna ehl-i sünnet vel cemaati, ehl-i sünnet vel cemaat, sünnet vel cemaat, es-sairine yürüyenler ala nehci selef-i salih. Selim Salih'in metodu üzerine yürüyenler, yürüyenler yesirune, yürüyorlar. Ale usulün sabitin, sabitatın ve verdiği e, sabit ve açık e, usul üzerine yürüyorlar. Ve beyine e, Ve delil üzere beyine delil, delil üzere Delil üzerine yürüyorlar. Fil i̇tikadi, itikat konusunda ve ameli, amel konusunda ve suluki e, ve suluk. E, ahlak, ahlak konusunda. Ve bu usulü müstemdede, min kitabı Allah Teala ve Allah'ın bu usulde Allah'ın kitabından dayandırıyorlar. Evet, Allah'ın kitabından alınmıştır, istinad edilmiştir. <gülüyor> evet. Okulli <gülüyor> e, hepsi mesahha min sünneti e, resulih, sünnetinden sahih olan hepsi hepsidir yani. Sallallahu aleyhi ve sellem mutevat e, yani ne, ne diyor? Onların usulü Allah'ın kitabından alınmış ve ona dayandırılmıştır ve kulle ma sahha min sunneti resulih sallallahu aleyhi ve sellem ve resulün sünnetinden sahih olan şeylere hepsine nedir dayalıdır evet mutevateren kana ev ahadan ister mutevatir olsun ister ahad hadis olsun h ve ala daw'i daw'i ve ala daw'i fehmi selef sele ümmetin selefinin neyin anlayışı üzere ya o onların anlayışının ne diyorlar? aydınlığı üzere ışığı üzere min essehabin ümmet tabi'ine sen vahyin naslarına teslim oluyor ne iki vahiy kuran Kur ve Sünnet. Ve <gülüyor> beynehuma, ikisinin arasını toplarlar. Ee, ve ve <gülüyor> Ve yuraddune. o ikisini döndürürler, Onun müteşabihini muhkeme döndürürler. Hm. Ve o ikisinin boyunduru altına girerler. O ikisinin boyunduruğu altına girerler. Maqayetik taazimi ve icdali. Tazim gayesiyle beraber ve içler... Yok maqayetik taazimi ve icdali. İkisini de en üst mertebede yüceltip, en üst mertebede üstün görmekle beraber onların bir de boyunduru altına girerler. Yani onlara boyun eğerler. Yani hem kitap ve sünneti en üst seviyede yüceltirler, hem de ikisini ne yaparlar boyunduruğu altına girerler. Evet. Valla iqtifûne fihi. O ikisinde de ihtilafı düşmezler ve la yetefrakouna, ve la ve taraftarlar hizipler ve fırkalar ayrılmaz. Evet. Belbe, beliye tesimona bihabbi metini, Allahın ipine metin olan salamın ipine tutunurlar. Ve ve Allahın ipine metin olan yura, yura, yura vahyayni, e, iki vahye e, zıt olmazlar i̇ki vahye zıtlık yapmazlar karşı gelmezler bil akulil hasirati kısıtlı olan akıllarıyla vel akisetil bâtıl olan kıyaslarla bâtıl olan kıyaslarla vel felsefeti felsefeyle vel keşfi keşifle ve'z e, ve -zevk, zevkle ve zevklere karşı gelmezler. Şimdi buraya kadar olan kısımda anlatılanlar bizim zaten önceki dersimizde anlattığımız ehli sünnetin neleridir? Ehli sünnetin özelliklerini anlattı. Ee, bir daha bunları tekrar tekrar açıklamaya ne yok? Tekrar tekrar açıklamaya gerek yok. Sadece burada iki nokta var. Bunlardan bir tanesi ne? Dedi ki selef'in bütün itikadı eee selef-i sünnetin bütün itikadı selef-i salihin anlayışı üzere kitap ve sünnete ne yapmaktır? Kitap ve sünnete tabi olmaktır. Şimdi kitap dediğimiz zaman geçen dersimizde de söylemiştik, şöyle kısaca bir özetleyelim. Demiştik ki yazılı metin yanlış anlaşılmaya müsaittir. Öyle değil mi? Herkes yazıda olan şeye farklı farklı yorumlar getirebilir. Lakin bu yazının ne için yazıldığını, kimin yazdığını, ne üzere yazdığını biri bize açıklarsa ve yazdıktan sonra yazının sahibinin bunu nasıl uyguladığını bize bizzat aktarırsa o zaman bu ihtimallerin hepsi ne olur? Farklı anlayışların hepsi ortadan ne yapar? Kalkar demiştik. Öyle değil mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim ayetlerine gelince Ehl-i Sünnet'in itikadı iki temele dayanır. Kur'an ve Sünnet. Kur'an-ı Kerim'de demiştik Allah azze ve celle'nin buyurduğu gibi bazı ayetler vardır. Kitabın anasıdır. Muhkem olan ayetlerdir. Bazı ayetler de vardır. Nedir? Müteşabih'tir. Yani kişi sadece ona tabi olduğu zaman fitneye ve kalp eğriliğine sebebiyet verebilir. Ondan dolayı ehli sünnet Kur'an ayetlerini ele aldıkları zaman muhkem olanları, pardon, müteşabih olanları muhkem olan naslara döndürürler. Yani bir konuyu inceledikleri zaman birden çok manaya gelebilecek ayetleri tek manaya gelen, hükmü belli olan, açık ve zahir olan ayetlere döndürürler. O şekilde ne yaparlar? O şekilde anlarlar. Mesela örneğin Geçen defada ne yapmıştık? Geçen defada bir örnek e, vermiştik. Şimdi de bir örnek verelim. Diyelim ki, mesela diyelim Allah Azze ve Celle ayet kelimesi ne diyor ki? Ömer seninler ki illa rahmeten lil alemin. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Şimdi bu ayet kelime birçok manaya gelebilir. Öyle değil mi? Mesela ne manasına gelebilir? Yani kimseye karışma. Herkese eyvallah de. Yani böyle anlaşılıyor zaten. Şu anda bu ayet böyle anlaşılıyor. Biz bu ayeti cihadı emreden. Kâfirlere düşmanlığı ve buğzu emreden ayetlerin dışında anlarsak bu ayet bizi saptırır öyle değil mi? Ayet değil bizim eksik anlayışımız bizi saptırır öyle mi? Ama biz bu ayeti diğer ayetlerle yan yana getirdiğimiz zaman bu anlayışın yanlış bir anlayış olduğu hemen ortaya çıkar. Bilakis kâfirlere buğz etmek, kâfirlere cihat etmek onlara yapılan bir rahmettir ki o batıldan belki dönerler, Müslümanlı olurlar belki müslüman olurlar diye. Veyahut da geçen defa bir örnek vermiştik kim hatırlayacak? La ilahe, ve şirk ayeti. La ilahe illallah ve şirk ayeti, öyle değil mi? La ilahe illallah diyen cennete gider. Bu müteşabih bir hadis. Öyle değil mi? Yani birçok manaya gelir. La ilahe illallah deyip de her şeyi yapan mı cennete gider? Yoksa La ilahe illallah deyip de bunun yanında başka şeyler yapan mı cennete gider? Mesela bunu ne, bunun muhkemi neydi? Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ha, demek ki La ilahe illallah deyip de şirk koşmayacak olan adam cennete gider diye. Yani ehl-i sünnetin Kur'an-ı Kerim'e yaklaşımı budur. Selefi-salihin anlayışı üzere anlamakla beraber Kur'an ve sünnet naslarından birden çok manaya gelen tek başına anlaşılmayacak olan e, müteşabih ayetleri muhkem olan, tek başına asıl olan kitabın anası olan ayetlere dönderirler ve bu şekilde ne yaparlar? Bu şekilde sonuca ulaşırlar. Sünnete gelince ehl-i sünnetin sünnete bakış açısı sudur. Eğer bir sünnet sahih olmuşsa ve bu da din alanında söylenmiş olan peygamberimizin bir sözü ve fiili ise bu da vahyidir. öyle değil mi? Ha Kur'an'dan farkı nedir? Kur'an kendisiyle ibadet edilir, bu söz olarak okunduğu zaman kendisiyle ibadet edilmez. Yani Kur'an-ı Kerim vahy metludur, bu ise vahyun metludur Veya Kur'an tüm lafızlarıyla beraber Allah'a aittir, sünnet ise manası peygamber aleyhisi Allah'dendir. Ama sözleri veyahut da fiilleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasıdır diye. Bidat ehliyle sünnet ehlinin Peygamberimizin sünnetine yaklaşımındaki fark nedir? Ehli sünnet sünnete şu şekilde yaklaşır. Eğer bir sünnet sahih olmuşsa o her konuda delildir. İster akitede olsun ister fıkıhta olsun delildir. Tekrar söylüyorum. Ehli sünnetin sünnete yaklaşımı şudur. Eğer bir hadis sahih olmuşsa, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği sabit olmuşsa o hadis nedir? Hem akidede hem amelde hüccettir. Ehli bid'atın şeyi nedir? Ehli bid'atın özelliği şudur. Hadisleri kısımlara ayırırlar. Hadis sahih olsa bile eğer o hadis onlara göre ahad olan hadisse o hadisi akidede ne yapmazlar? Akidede hüccet kabul etmezler. Peki ahad nedir? Mütevatir nedir? Mütevatir hadis Yalan üzere toplanması mümkün olmayan çoğunluğun her tabakada olmak kaydıyla yani ta peygamberden son tabakaya kadar, sahabeden son tabakaya kadar her tabakada olmak kaydıyla yalan üzere toplanması mümkün olmayan bir topluluğun hisse dayandırdıkları ve ilim ifade eden yani duyanın şeke şüpheye hiç düşmeyeceği, araştırma gereği duymayacak bir haberi bize ne yapmalarıdır? Nakretmeleridir. Ahad haber nedir? Ahad haber bunun dışında olan haberlerdir. Yani mesela üç kişinin, dört kişinin, iki kişinin rivayet etmiş olduğu hadis nedir? Ahad'dır. Ama mesela on kişinin, on beş kişinin, yirmi kişinin her tabakada, tabakadan tabakaya böyle bir çoğunluğun e, hissi bir olayı bize haber vermeleri buna ne demişler? Buna mütevatir demişler. Anlaşıldı mı? Mütevatir ve ahad anlaşıldı. Bidat ehli hadisleri ayırırlar. Mütevatir olanlar akiliyede hüccettir. Mütevatir olmayanlar tamam doğrudur, fıkhata amel edilebilir ama akitede de hüccet değildir derler. Biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki hayır. ehl sünnet diyor ki böyle bir şey söz konusu değildir. Hadisin önemli olan sahih veya zayıf olmasıdır. Şayet hadis sahihse bu hadis akitede nedir? Akitede de, de hüccettir. Amelde de nedir? Amelde de hüccettir. Mesela buna bir örnek verelim. Peygamber Muaz ibni Cebeli Yemen'e gönderdiği zaman ne diyor? Bukhari Müslim'in i̇bn Abbas'ın İbn-i Abbas'tan rivayet etmiş oldukları hadiste Yemen'e yolladığı zaman ne diyor? Sen şüphesiz ki kitap ehli olan bir kavme gir. İnneka takdimu ala kavmin ehli kitap. Sen ehli kitap olan bir kavme gir. <gülüyor> Fel yekun ma tad'uhum ilayhi şehadetu en la illallah. Senin onlara ilk çağırdığın şey ne olsun? Kelime-i tevhid olsun. Sonra eğer onlar bunu kabul ederlerse, bilirlerse namaz sonra zekat. Bak namazla zekat fıkhî bir konu. La ilahe illallah itikadi bir konu, öyle değil mi? Peki haber veren kim? Bir kişi. Peygamberin elçisi olması hasebiyle demek ki tek kişinin rivayet etmiş olduğu haber eğer sahihse hem itikatta hem de nedir? E, amelde hüccettir. Bunu bir tarafa bırakalım. Peygamberlerin tek başlarına gelip ümmete ne yapmaları? Ümmete itikad anlatmaları. Her peygamberin yanında onun doğru olduğuna şahitlik eden bir mütevatir e seviyede insan yok. Peygamberimiz ne diyor hadiste? Kıyamet günü peygamber gelecek yanında hiç kimse yok. Peygamber gelecek yanında bir kişi var. Peygamber gelecek yanında üç kişi var. Peygamber gelecek yanında rahat var. Yani üç ile dokuz arasında bir sayı var. O zaman bu insanların yani bu peygamberlerin anlattığı itikadın insanlara hüccet olmaması lazım. Niye? Çünkü tevatüren aynı şeyi haber veren insan aynı ortamda bulunmamış. Böyle bir şey yok şahsın doğru söylediği sabitse, yani hadisin şartlarından biri de bu değil mi? Şahsın doğru konuşuyor olması. Şayet şahıs doğru konuşuyorsa bu nedir? Bu ister bir kişi olsun, ister beş kişi olsun fark etmez. İster mütevatir, ister ahad olsun ehl sünnetin yanında. Hassah, haber sahihse itikatta da, amelde de nedir? Amelde de hüccettir. Burası anlaşıldı öyle değil mi? İkinci mevzu gene burada geçen Ehli sünnet ile ehli bid'ata ayıran özelliklerden bir tanesi nedir? Şudur. Ehli sünnet akıl ile nakil çatışırsa, akıl akıl ile kıyas çatışırsa, akıl ile keşif ve zevk çatışırsa ehli sünnet bunu ne yapar? Ehli sünnet bunu nakli her zaman bunların önüne ne yapar? Önüne geçirir ve bunlara hiçbir şekilde iltifat etmez. Ehli bid'at mesela Mu'tezile'de akıl ile nakil çatışırsa Akli naklin önüne geçirirler, nakli yani kitap ve sünneti aklın ışığında anlarlar. Öyle değil mi? Mesela Sofi, keşif ile şeikinin keşfiyle, rüyasıyla, zevkiyle e, Kur'an ve sünnet çatışırsa ne yapar? Kur'an ve sünneti bir tarafa bırakır, onun zevkini alır. Mesela örneğin bir hadis getirdi adam diyelim, hadis zayıf. Öyle değil mi? Tam zindana da sahih olan hadisler var. Resullar rüyamda gördüm, resullar bana dedi ki bu hadis sahihtir. Mesela Ben bir keşf alemindeyken yani manevi bir seyir üstlükte seyrederken Falan adamı gördüm bana dedi ki bu hadis sahiptir mesela Kalbim bana Rabbimden haber verdi ki mesela Tabi ahmaktan başkası bu sözlere iltifat etmez yani o senin Rabbin sana kalbinden böyle haber verdi, öbürü de çıkacak direkt benim Rabbim de bana böyle haber verdi. Şimdi biz ne yapacağız? Her birinizin Rabbi ayrı ayrı, biriniz kabirdekine tapıyorsunuz, biriniz meclistekine tapıyorsunuz, biriniz paraya tapıyorsunuz, biriniz karıya tapıyorsunuz. E biz hanginizin Rabbinin dediğinin peşine? Her birinin Rabbi, her birinizin Rabbi, her birinize başka şekilde vahiy. E, indiriyor. Bize vahiy yolundu diyorlar mesela. Doğru size vahiy yolunmuştur ama ve inne şeyatin leyuhunu ila awliyaihim. Şeytanlar kendi vahiylerine ne yaparlar? Kendi dostlarına vahiy ederler. Bunda bir şüphe yok. Şeytanın size bir şüphe yok. Ehli sünnetin ile bunların menheci arasındaki fark nedir? Bunlar bu tip durumlarda bu durumları naklin önüne geçirirler. Öyle değil mi? Yani sabit olan usulle, bilinen usulle bize gelen sayh naslarını önüne geçirler ve bunlarla amel ederler. ehl sünnet ise bunların hiçbirine ne yapmaz, bunların hiçbirine iltifat etmez. Kur'an ayeti ve Peygamberden sayh olan bir nas sabit olmuşsa buna ne yaparlar? Buna tabi olurlar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet, devam edelim. فَاُسُولِ الدِّينِ Dinin aslı قَدْ بَيَّنَهَا النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu açıkladı. Beyanan şafiyen. Faydalı bir beyanlar. <gülüyor> Feleyse edin Bir kimse için değildir. En diye konuşmak mı? Feleyse li'ahedin yuhde. Yeni bir şey çıkarsın. Yeni bir şey çıkartması fîha onda şeyen. Bir şey. Ye, ve yaz'amu Ve yaz'ume. Ve yaz'ume. Ve zannetsin. Ve zannetsin. Ennehum vakaq yu'mine ddin, Dindendir. Ve lihaza bundan dolayı temesseku. Temesseku. Temesseku. Yapıştılar bihâzihi usûlî bu usule kapıştılar ve iştenebû bu elfâzil mubtedî'atü ve evet ve bid'at lafızlarından da içtinâb ettiler ve bil ettiler bu bundan dolayı kanû oldular humul-intidâdi tabi'ye <gülüyor> imtidadut tabi'i ve hakiki selef-i salih. Selef-i salihinin ve hakiki uzantısı oldular. Öyle değil mi? Usul-i din dinin in de ehli sünneti el-sünnet vel yanında mucmelatun kapsa kapsar ala nahvi'l-ati. Şimdi burada ne diyeceğiz? <gülüyor> usul-i din dediğimiz şey nedir usul-i din? Dinde bilinmesi zaruri olan cehaletin, tevilin kendisinde özür olmadığı şeydir. Öyle değil mi? Dinde bilinmesi zaruri olan. Şimdi dinin usulü ve dinin furu'u dediğimiz zaman, asıl ve furu dediğimiz zaman bundan gayemiz dini parçalara bölüp, bir bölümüne önem verip bir bölümünü önemsiz kılmak değildir. Bu bid'at ehlinin özelliğidir. Dinin usulü ve furu'u dediğimizde kastımız nedir? Kişi Müslüman olduğu zaman ilk bilmesi gerekenleri ayırmaktır, sonra diğerlerini de ayırmaktır. Mesela örnek veriyorum, dinin usulü Allah'a şirk koşulmamasını bilmektir. Furu'u güzel ahlakla ahlaklanmaktır. Bu demek değildir ki kişinin ahlaka önem vermemesi lazım. Ahlak hiç bir şey değildir, yapsan olur, yapmasan olmaz demek değildir. Bunda kasıt nedir? Dine girebilmen için önce şirki bilmen ve şirkten sakınman gerekir, ondan sonra ahlakı da öğreneceksin. Anlaşıldı mı? Yani bir daha dini usul ve furo diye ayırdığı zaman kastları şudur: furo dedikleri şeylere önem vermemek, onları önemsememek, hatta çoğu zaman onlarda kılıflar bulup onlardan şey etmektir, yüz çevirmektir. Ehli Sünnet'in dini usul ve furo diye bölmesineki gaye ise e, kesinlikle dini parçalara bölüp bir kısmını önemsemek, bir kısmını önemsememek değil, asıl bilinmesi gereken ve kullara ilk vacip olanları ki eğer ölürse veya başına bir şey gelirse Müslüman olarak can versin diye bilinmesi gerekenlere evleviyat tanımaktır. Bu fark anlaşıldı öyle değil mi? Usulü din hiç kimsenin tekelinde değildir. Hiç kimse bu dinin usulüdür veya bu dinin furu'udur gibi bir iddiada bulunamaz. Ancak nas bunu ne yapabilir? Ancak nas bunu belirleyebilir. Nas bunu belirledikten sonra da kimsenin bu dinin usulü değildir veya furu'u değildir gibi bir şey olamaz ki bazıları bu son zamanlarda özellikle İbn-i Teymiyyah rahmetullahi aleyhinin de bir sözüne dayanak teşkil ederekten dinde usul ve furu ayrımı yoktur e kim dinde usul ve furu vardır derse o adam şeydir e o adam bidatçıdır diye İbn-i bir sözünü getiriyorlar İbn-i Teymiyyah fetavada yüz yerden fazla bir yerde dini usul ve furu diye birbirinden ayırıyor bir yerde de Dini usul ve furu diye ayırmak bidattır diyor. Tabi o bunu nakleden bidatçılar kendileri sözün başına bakmadıkları için i̇bn Teymiye burada mutezileden bahsediyor. Hani mutezile dini usul ve furu diye ayırıyor. Usul dedikleri yerlerde hadisleri kabul etmiyor. Sadece furu dedikleri yerlerde hadisleri kabul ediyor. Veya usul dedikleri yerlerde asıl akıldır. Furu dedikleri yerlerde asıl na nakildir diyorlar ya. İbn-i Teymiye buna reddiye veriyor. Yani bizim şu anda söylediğimiz bidat ehli ne yapar? Dini usul ve furuh diye birbirinden ayırır ve usule ne yapar? Usule önem verir, furu'a önem ne yapmaz? Vermez. Bizim kastımız bu değildir. İslam alimlerinin hepsi ya usulü din demişlerdir, ya me'lum dini dini biddarura, dinde zarru bilinmesi gerekenler demişlerdir. veya ilmul vacibul ayni demişlerdir, herkesin vacib olarak bilmesi gereken meseleler demişlerdir. veya uta el ilmul amme demişlerdir, imam Şafir'in dediği gibi umumu ilgilendiren, herkesin bilmesi gereken ilimdir demişlerdir. وَيَوْتَ عَلَى عِلْمُ الْفَرْضِ farz olan ilim demişlerdir vesaire. Ama dinde her insanın bilmesi gereken veya itikat edilmesi gerekenleri bütün alimler iki kısma ne yapmışlardır? İki kısma ayırmışlardır. Bunun sebebi de nedir? Kişiler Müslüman olduğunda ilk başta bilmesi gerekenleri temel bilgiler demiş olduğumuz bilgileri bilmeleridir. Burası anlaşıldı inşallah. Burayı anladık. Daha sonra ikinci mevzuya geldiğimiz zaman Selef Usulü dini, dinin asıllarıyla yani kitap ve sünnetle belirlediği gibi aynı zamanda lafızları da kitap ve sünnetten almıştır. Burada özellikle dikkat ederseniz, selef şer'i lafızlara yapıştılar ve bidat lafızlarından iştinab ettiler diye bir ibare kullandı. Mesela örnek veriyorum. Selefin kitaplarına baktığınız zaman dinin asılları, isim ve sıfat dinin asıllarındandır. Öyle değil mi? insan İnsanı Allah'ı isim ve sıfatlarıyla tanıması. Mesela diyelim adam baktı. Selefin kitabında şöyle der, Rahman arşa istiva etmiştir. Bitti. Bidat aylinin kitaplarında, Allah ne yerdedir, ne göktedir, ne sağdadır, ne soldadır, ne alemin içindedir, ne alemin dıştadır. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nereden çıkardın bunu? Allah ne yerdedir, ne göktedir, ne sağdadır, ne sol... E nerededir peki bu Allah? Yani Allah mekandan münezzehtir. Bunu nereden çıkardın? Allah'ın mekanı vardır demek de sapıklıktır. Allah mekandan münezzehtir demek de sapıklıktır, öyle değil mi? Allah mekandan münezzehtir, nereden çıkardın bunu? Çünkü mekan insanlarda olduğundan dolayı, e Allah işitir, insanlar da işitir. O zaman Allah işitmeden münezzeh midir diyeceğiz. Allah görmeden münezzeh midir diyeceğiz, haşa ve Allah'ın görmesi kendine layıktır, Allah'ın bulunduğu şey kendine layıktır. İnsanın mekan anlayışı, zaman anlayışı insana layıktır, öyle değil mi? Bize göre gün anlayışı, zaman anlayışı nedir? Bir gün 24 saattir, Allah'ın yanında Nedir? zamanın? yanında zaman anlayışı var mıdır? Allah'ın yanında zaman anlayışı söz konusu değildir. Bu anlaşıldı. Öyle değil mi? Yani selef özellikle at lafızlarının cevher ve aras. Selefte böyle bir şey yok. Öyle değil mi? Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları bitti. Bu kadar kitapta böyle geliyor. Ki, وَلِلّٰهِ الْاَسْمَهُ الْحُسْنَى Allah'ın güzel isimleri vardır. Öyle değil mi? Bir de Allah kitabında kendi sıfatlarını ne yapmıştır? Kendi sıfatlarını zikretmiştir. Niye selef bunu yapmıştır? Bir şeylerin anlaşılması için farklı ıstılahlar getirmekte problem yoktur aslında. Fakat konu itikad olduğu için ve her ortaya atılan ıstılah yepyeni konular getirdiği için insanları böldüğünden dolayı selef bunlardan ne yapmıştır? Selef bunlardan iştinap etmiştir ki gerçekten öyle olmuştur. İşte cevher ve aras. Bu defa cevher nedir? Araz nedir? Falan böyle dedi. filan böyle dedi. Yani bin tane mesele çıkmıştır ortaya. Allah'ın mahiyeti ile alakalı. Oysa şöyle desek, öyle değil mi? Mesela ispatla alakalı Allah'ın isim ve sıfatlarındaki bütün ayetleri okusak, nefi ile alakalı dese ki, "Leyse keymisli şey on hiçbir şey onun gibidir." Aa kurtulduk iki kelimeyle. Değil mi? Ara Rahma Fahreddin Razi en sonda öyle diyor ya. Yani o da bu bidat işlerine dalmış, dalmış, dalmış, dalmış. En son bakmış o işin içinden çıkacak gibi değil. Velem nestafit bahsinatu la umrina illa ve bütün ömrümüzde dediler ve denildiğinden başka bir şey yani boş laftan başka bir şey toplamadık diyor. Ve en son diyor ki ispatta derim ki Rahman arşa istiva etmiştir. Nefide derim ki hiçbir şey onun misli gibi değil. Bak ne rahat. Yani bütün demek ki bütün ömür boyunca o kadar uğraşmanın anlamı ne değilmiş? Anlamı yokmuş. Ondan dolayı ne yaparız? Selef usulleri buradan tespit ettiği gibi Lafızları da ne yapar? Lafızları da kitap ve sünnetten alır. Kitap ve sünnetin dışında bid'i lafızları ümmeti bölen aslı asları nereden olduğu belli olmayan lafızlara ne yapmaz? Dalmaz. Şimdi selefin yanındaki usulleri ne yapacak? Selefin yanındaki usulleri anlatacak. Evet. الْإِيمَانُ وَاكَانُهُ اِيمَانُ وَاَكَانُهُ اِنَّ مُؤْتَقَدَ İman, imanın usulünde Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in itikadıdır. Yetelakhasu fi bitmedi ki cümle. İnne mu'taqada ehli sünneti ve'l-cemaati fi usulül imani, ehli sünnetin usulü'l-imandaki itikadı yetelakhasu özetlenir fit tasdîki bi erkânihi sitte. Onun altı tane rüknünü tasdik etmekle ne yapar? özetlenir. Kema akbara bizalika Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve haber verdiği şeklinde e, Fi hadisi Cibril'e Cibril hadisinde Aleyhissalatu vesselam Lammâ jâ'e es-elehu anil imani Ona imandan soru sormaya geldiği zaman Fekâle sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Enne tu'mine en, en, tu billahi Allah'a iman etmen ve melaiketihi Meleklerine ve kutubi kitaplarına Ve rusuli rusullerine ول يوم الآخر آهريت كنا وتأمنا بالقدر وتأمنا بالقدر. Evet. قدرن. بالقدر خيره وشره خيره لا وشره لذ كدر Evet. Dinin usulü dediğimizde nedir? Dinin usulü dediğimizde imanın altı tane nedir? İmanın altı tane esasıdır. Niye? Çünkü Cibril, Peygamber Aleyhisselatu Vesselama gelip dizlerini dizine dayap, ellerini de dizi, şeyin üzerine koyup baldırların üzerine koyup Peygamberimize haberi, bana haber ver iman nedir dediğinde Peygamberimiz ona imanı şöyle anlatmıştır Allah'a, meleklerine kitaplarına, rasullerine kıyamet gününe ve kaderin şerrin ve hayrın Allah'tan olduğuna iman etmendir. Tamam. Buraya kadar güzel. Dinin usulü budur. Peki şimdi bir adam dese ki ben Allah'a iman ettim. Dinin usulünü yerine getirmiş olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü hepsini Allah'ın istediği şekilde Allah'a iman ederse dinin usullerini mesela ben Allah'a iman ettim derken Allah'tan kastı hubel putu olursa bir adamın bu adam Allah'a iman etmiş midir? etmemiştir. menat putu olursa bu adam Allah'a iman etmiş midir? etmemiştir. benim Allah'ım var var, Allah var diyorsa ve <gülüyor> Kainatın tek yöneticisinin para olduğuna inanıyorsa bir adam bu adam Allah'a iman etmemiştir. Öyle değil mi? Hatta mesela bunu en güzel örnek çünkü şöyle söylendiğinde yanlış anlaşılmaya müsait bir cümle bu. Yani o zaman kim ben imanın alt esasına iman ettim derse husur dini yerine getirmiştir. Bu adam ne yapar? Bu adam cennete gidebilir. Hayır. Biz ne diyoruz? Kim imanın rükünlerini Allah azze ve celle'nin istediği şekilde inanırsa bu adam ne yapar? Bu adam cennete gider. Mesela örnek kitaba iman mevzusu. Öyle değil mi? Şimdi Mekke kitaba iman. Vallahi bu söz haktır, bu söz doğrudur demek kitaba iman mıdır? Yok. Ebu Tarib de peygamberin sözünün vahiy olduğunu, Allah'tan olduğunu, peygamberin yalan söylemediğini Ebu Tarib kendi karar ediyordu. Öyle değil mi? Bak bunu kabul etmek iman değildir. Ebu Talip onun hükümlerine boyun eğip onun hükümlerine boyun eğenlerin safına geçmediğinden dolayı müşrik olarak can verdi. Öyle değil mi? Ha demek ki kitabın varlığına inanmak ne değildir? Kitabın varlığına inanmak, kitaba iman etmek, kitabın doğru olduğuna, Allah sözü olduğuna inanmak, kitaba iman etmek ne değildir? Kitaba iman etmek kesinlikle değildir. Usulü din demiş olduğumuz bu altı esasa Allah Celle Celaluhun istediği şekilde iman etmektir. Mesela Allah'a iman. Mekke'nin müşrikler Allah'ın varlığına inanıyorlar mı? İnanıyorlar. O Allah'ın bir olduğuna inanıyorlar mı? İnanıyorlar. O Allah'ın yani kastettikleri Allah'ın bir olduğuna inanıyorlar. Rızık verdiğine, kainatın işlerini yönettiğine, hepsine inanıyorlar mı? İnanıyorlar. Peki niye mümin değiller bu adamlar? Çünkü Allah azze ve celle kendine imanda arada hiçbir aracı istemiyor. Bunlar ne yapıyorlar? Aracı koyuyorlar araya. Öyle değil mi? Salih olduğuna inandıkları insanların ölülerini veyahut da dililerini Allah'la aralarında aracı kılıyorlar. Allah bu imanı kendisine küfür gibi kabul ediyor böyle bir imanı kabul etmiyor. Ha, demek ki o zaman bazılarının yanlış anladığı gibi Cibril hadisinde bugün bırak insanları birçok hocanı anladığı gibi olsaydı bu hadis Mekkeli müşriklerin mümin olması gerekirdi öyle değil mi? Çünkü bu insanların iman ettiğinden çok çok çok daha iyi bir şekilde Mekkeli müşrikler Allah'a ne yapmışlardı? Allah'a iman etmişlerdi. Ondan dolayı ne diyoruz? Tamam usulü din budur ama buna iman insanların belirlediği şekilde değil. Allah azze ve cennet istediği şekilde ne yapmalıdır, istediği şekilde olmalıdır. Evet. İmanı iman, yakumu aleha ziyyil erken istiketi. Bu altı rükunun üzerine bina olur, <gülüyor> kalmayabilir. İzlesa katya minha rükunun, onlardan ondan bir rükun düşerse, lem yokun olmaz. El insan o insan mu minen elbette. Evet. Elbette den kaz ne yani kesin bir şekilde değil mi insan elbette de yani kesin bir şekilde insan Müslüman olmaz. Dienna hu çünkü o fakada ruknen min erkani imani. bir ruknu e, yapmamış. Evet. Hal imanu iman la yoku mu illa على اركانه السبعة تامة. <gülüyor> e, olmaz iman e, illa ancak ala erkanis sidati tammeti tam olarak altı rüknün üzerine kayım olur öyle değil mi Keme nasıl ki la yakumul binyanu bina kayım olmaz illa ala erkanihi muktemilati muktemileten muktemileten h tam bir şekilde erkanların üzerine bina kayım olduğu gibi iman da ancak tam bir şekilde altı rüknün üzerine kayım olur hani koronlardan bahsediyor Şimdi düşün binanın dört tane kolonu var, bir taneyi yık, ne olur? Bina bu tarafa ne yapar? Çöker. Öyle değil mi? Hakeza iman da böyledir. Nasıl ki bina ee kaim olmuyorsa ancak tüm rükünlerin üzerine kayım oluyorsa, iman da ancak tüm rükünlerin üzerine kayım olur. Lize bundan dolayı لا يتم, لا يتم, لا imanu. Imanu. İman olmaz. İlla ancak bi erkânihi siddeti, siddeti Cemiyan, hepsi bu altı günlük hepsi olduğu zaman tam olur. Alal veç sahih, yönüyle elde o sahihlik ki delaleyi biter bu sünneti kitap ve sünnet ona delalet etti. Ve men kim cehde şey en ondan bir şey inkar ederse felâyse değildir, mümin değildir. Ve in iddia el imana, iman itaat sadeye ve قام ببعض اركان الاسلام islamın İslam e, konularının bazısını kıyamete dahi şöyle diyelim lizalayetimul imanu bundan dolayı iman tamamlanmaz illa bir erkani sittati ancak 6 rükünüyle tamamlanır cemian hepsiyle beraber alal vecihiss sahihi sahih vecih sahih yön üzere ellezi o yön ki delalaleh il kitabu ve sunnetu kitap ve sünnetin kendisine işaret ettiği sahih yön üzere olursa bu altı rükün o zaman iman tamamlanır. Ve men jehade şey e ondan bir şeyi kim inkar ederse feleysa bir müminin mümin değildir. Ve in idda'a'l imane velu e, e, iman iddiasında olsa da ve kame bi ba'di erkanil islami ve İslamın bazı rükünlerini yapsa da kaim ese de. Ve aynı zamanda buna neyi eklememiz lazım? Kişi ancak bu altı tane yönü kitap ve sünnetin işaret ettiği şekilde iman ederse imanı tamamlanır. Burada ne demiş? Kim ondan birini inkar ederse değil. Kim ondan birini inkar ederse veya ikrar eder de gereğini yapmazsa, yani içini Allah ve Resul'ün istediği gibi doldurmazsa bu da yine mümin değildir. Yani özellikle problem burada zaten. Yoksa çoğu insan bunu ne yapıyor? İkrar ediyor. Problem nerede? İçini kitap ve sünnetin istediği gibi doldurmuyor. Yani tamam Allah adam Allah'a iman ediyor etmesine ama İman ettiği Allah'la, kitapta anlattığı Allah arasında uzaktan, yakından ne yok? Bir isim benzerliği var. İsim benzerliği dışında hiç bir alaka yok. Kitabın anlattığı Allah'la, sünnetin anlattığı Allah'la adamın iman etmiş olduğu ne? Adamın iman etmiş olduğu Allah. Melekler, adamın inandığı meleklerle kitabın anlattığı. Mesela kitap ısrarla meleklerin cinsiyetinin olmadığını, meleklere cinsiyet atlet edenlerin müşrik olduğunu, Meleklerin Allah'ın kızları olduğunu söyleyenlerin dediğini ben Müslümanım diyen adam açar televizyonu kadın şekline sokulmuş melekleri sakalı kesilmiş erkek şeklindeki melekleri izler ve meleği de o şekil tasavvur eder. Yani melek dedi mi erkek melek sakalsız yüzü böyle parıl parıl e, parlayan ondan sonra beyaz bir elbise giymiş. Melek dedi mi adamın aklına bu kadın melek de saçları açık güzel mi güzel artık yani Anlatabiliyor muyum? Adam meleklerin varlığına iman ediyor ama onun inandığı melekle kitabın anlattığı melek arasında uzaktan yakından ne yok? Uzaktan yakından bir alaka yok. Kitap. Adam kitaba iman etmiş ama kitaba iman ne? Ebu Talib'in imanı kadar bile değil. Yani Ebu Talib ondan daha iyi, daha çok kitabın doğru olduğuna, doğru sözlü olduğuna inanıyor. Muhammed'in Allah'tan aktardığına Ebu Talib daha kesin bir şekilde. Kitaba imanı adamın ne? Ona güzel bir kılıf yapmak, onu evin üst yerine asmak, bir de içeri girdiği zaman ayağa kalkmak, bir de böyle çok çok çok cennetten yer tapulamış olanlar senede bir defa katim yapmak. Adamın kitaba bütün imanı bundan şey. Oysa kitap ne için var? Kitap ne kılıfın içine konmak için ki indiğinde ki, mushaf bile değildi. Öyle de değil mi? Öyle kılıf hükmü söz konusu olsun. Öyle bir kitap bile değildi. Geldiğinde millet şey yapsın, ayağı kalksın. Kitap ne için var? İnmesinin tek sebebi kendisiyle hükmedilip, kendisiyle amel edilsin diye var. Adam böyle bir şey bilmiyor dahi. Yani pratiğinde olmadığı gibi bilgi olarak tasavvurunda dahi kitapla hükmedilmesi gerektiğini adam ne yapmıyor bilmiyor. Ve buna benzer hepsi. Yani kitabın bu usullere iman, kitap ve sünnetin işaret ettiği şekilde olmazsa bu zaten ne değildir? Bu iman esaslarından olan iman söz konusu değildir. Demek ki burada ne var? Şuraya neyi ekleyecekmişiz o zaman? Kim ondan bir şeyi inkar ederse kâfir olduğu gibi, mü'min olmadığı gibi kim onu kabul edip de onun içeriğini kitap ve sünnetin istediği gibi doldurmazsa veya öyle amel etmezse yine aynı şekilde nedir? Yine aynı şekilde mümin değildir. Evet. Okuyalım mı? Yeter mi? Nasıl? Gerçi yeni bir konuya geldik zaten. Tamam duralım o zaman. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِللّٰهِ